Adaletin bu mu dünya? Hukuk güvenliği peşinde. Hazırlayan ve sunan Bahri Belen 94.99 Açık Radyoda Adaletin Bu programındayız. Bugün iki önemli davayı konuşacağız. Bunlardan birisi Ankara patlaması ile ilgili dava, birisi de meşhur Suruç patlaması ile ilgili dava. Bu iki davayı takip eden bir arkadaşım var konuk olarak da. Bunlardan birisi yıldız İmrek birisi de kader tonç, değil mi? Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk merhabalar. Hoş bulduk. Biliyorsunuz bu iki dava Türkiye e, siyasi hareketinde, siyasi son dönemlerin siyasi olayları içerisinde e, ve toplumsal bir yaranın eee ...benzeri olmayanlarını yaşadığımız olaylar ve bu iki olaya ilişkin davalarda da bazı ilginç özellikler var. Biz de bunun için bu davaları biraz konuşalım, ne oldu, davalar ne zaman açıldı, işte yargılamalar nasıl gidiyor... ...sanıklar kim, tutuklu olanlar kim... ...bunları konuşalım diye... Ee, ...isterseniz Yılız Hanım ...önce bu bir Ankara davası ile ilgili konuşalım... ...çünkü buraya gelmeden evvel de birazcık konuştuk... ...neredeyse e, Suruç'taki... E, ...sorumluların yargılanması... ...açısından... E, ...Ankara'daki davanın soruşturması birazcık... ...ön açıcı oldu... Ee, ve savcılığın yazılarıyla bir takım şüpheliler belirlenerekten dava açıldı. Bu Ankara patlaması e, biliyorsunuz 10 Ekim 2015'te yerel saatte 10.04 e, civarında e, barış isteyen birçok e, siyasi e, sima, e, demokrat insan, aydın insan, barış yanlısı insanların bir toplantısıydı ve e, Ankara Gar Kavşanı'nda e, belki de Türkiye tarihinin en önemli e, canlı bomba saldırısı, e, intihar saldırısı sonucunda e, yüzü aşkın insan e, yaşamını yitirdi. Ee, gerçekten bu toplantıya e, katılanlar ve bu toplantıda e, bulunan insanların e, örgütlü yapısı da çok önemliydi. Disk KESK, Türk Tabipler Birliği, Türkiye Mimar Mühendisler Odaları Birliği, HDP ve pek çok sivil toplum örgütünün katılımıyla düzenlenen bir mitingdi. E, toplantıdan e, bu patlamadan sonra e, çok e, dedikodular, çok e, söylentiler oldu. İşte polisin e, bu konudan haberdar olmasına rağmen e, bunu önlemediği veyahut da polisin gerekli önlemleri almadığı, işte bu e, canlı bombaların bazılarıyla ilgili emniyetin istihbaratı bulunmasına rağmen e, bazı emniyet görevlilerinin bu istihbaratı doğru değerlendirip önlem almaması ile bunun e, bu hale geldiği, bu sonucun meydana geldiği söylendi. Ne kadar süre sonra dava açıldı? E, hangi sanıklar yakalandı? Yıldız Hanım önce bir bu konuda bize bir önce bir yani şey bir evet, bilgi e, şimdi bir bilgi. öncelikle ben e, bu katliamda 10 Ekim katliamında yitirdiğimiz e, emek, barış ve demokrasi mücadelesinde e, ömrünü kaybetmiş olan e, arkadaşlarımızı e, anarak e, söze başlamak istiyorum onlara e, hepimiz e, bir şey borçluyuz, bir vefa borçluyuz e, onları katleden karanlığı aydınlatmak, faillerin ve tüm sorumluların ortaya çıkması ve yargısal olarak da hesap vermesi açısından mücadelemiz bizim de hukuki anlamda, demokratik anlamda mücadelemiz devam edecek. Sizin az önce söylediğiniz gibi bu katliam, Türkiye'nin tüm emek, barış ve demokrasi güçlerini bir araya getiren bir mitingde ve barış, emek ve demokrasi talepli bir mitingde, gerçekleşti. Oraya giden e, e, çok küçük yaşlardan e, çocuk denecek yaştaki Veysel Atılgan kayıplardan birisi. 9 yaşında bir çocuk. E, 70 yaşındaki insanlara kadar kadınlar, çocuklar, tümü sivil tabii ki e, hiçbir e, biçimde e, şiddet tanımı içerisine alamayacağımız 10 e, binlerce insanın katıldığı bir miting söz konusuydu. Ve bu insanlar Türkiye'nin özellikle e, Suruç canlı bombası saldırısıyla birlikte e, ve sonrasında da e, sokağa çıkma yasakları, kent ablukaları ve bir şekilde Türkiye'nin içerisine girdiği şiddet sarmalına karşı e, demokrasi ve barış e, taleplerini güçlü bir biçimde, ifade etmek ve Türkiye'yi girmekte olduğu bu karanlık yoldan geri çevirmek için önemli bir mücadele alanıydı. Orada barış demek için toplanmışlardı ve bir canlı bomba saldırısıyla katledildiler. Bu canlı bomba işit saldırısıydı. 101 insanı kaydı. Bu, bu konuda tartışma yok yani. Bu zaten Işit bu şeyi e, üstlenmişti. Katliamın yani, ilk anından itibaren de Işit olduğu belliydi aslında ve e, doğrusu e, emniyet güçleri, savcılık e, katliam saldırısında ölen canlı bombanın Işit kimlikli olduğunu biliyordu. Çünkü Yunus Emre Alagöz e, ee, Suruç saldırganı Abdurrahman Alagöz'ün kardeşiydi ve canlı bomba olduğu, IŞİD canlı bombası olduğu önceden biliniyordu. Ve bu ilk andan itibaren tespit edilmiş olmasına rağmen en üst düzeydeki yetkililer Cumhurbaşkanı ve Başbakan başta olmak üzere Adalet Bakanı bunu bir kokteyl terör olarak tanımlayarak en baştan aslında bir e, failleri bir ölçüde ve bir dönem gizleme ya da bir e, saptırıcı, yanıltıcı bir bilgi ve kamuoyu oluşturma faaliyeti içerisine girdiler. Bu, ben, bu... ben, ben, <gülüyor> ben burada hani böyle biraz da iyi niyetli olaya bakıp yani asıl bu işin failleri <gülüyor> ya, ha, bizimle ilgili bir e, şüphe yok diyerek rahat etsinler ve bunların yakalanmaları kolay olsun diye bir taktik e, açıklama olabilir mi acaba? Keşke öyle olsaydı. Evet. E, e, onu, onun olabilmesi için soruşturma sürecinin mesela buna uygun bir titizlikle ve hızla yapılması gerekirdi. Oysa ilk andan itibaren gizlilik kararı verildi soruşturma dosyasına ve müdahil vekilleri, ölenlerin yakınları dosyadan bilgi alamadılar. Peki bu sürede savcılık ne yaptı? İlk anda yakalanan şüphelilerin birkaç gün içerisinde yakalanan şüphelilerin önemli bir kısmını, sonradan dosyada da sanık oldular, bunların bir kısmını serbest bıraktı. Ve biz o süreçte yaptığımız görüşmelerde dosyaya bakamıyoruz ama savcılığa, örneğin canlı bombanın eşi bir tanesi... Daha sonra vefat eden kendisini patlatmak suretiyle patlattığı ileri sürülerek vefat eden Yunus Durmaz'ın eşi bir tanesi örneğin. Bir tanesi yine önemli sanıklardan birisinin eşi ve ilişkiler dosyadaki deliller itibariyle bunların bu katliamla da örgütle de ilişkili oldukları çok belliydi. Fakat bunlar serbest bırakılmıştı mesela bir başka dosya olsaydı bu bir şey daha gene yani ben böyle tutulurdu mesela. Yani bir yüksek madalar. Yüksek sesle bir düşünebilir miyim Yıldız Hanım? Hani hmm. biz de aslında gerçek yani yıllarca avukatlık yapıyoruz özellikle bu tür davalarda da çok avukatlık yaptık sanık müdafi'i veyahut da e, suçtan zarar gören ölenlerin yakınlarının avukatları olaraktan aslında faillerin e, daha kolay izlenebilmesi açısından soruşturmanın gizli olmasını ben e, biraz olağan karşılıyorum. Hatta o dönemde işte Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere bu e, olmaz böyle dedi. Ben yani soruşturmanın gizli yapılmasından yanayım. Hatta bakın o tutuklanmadı dediğiniz kişilerin de hani daha sonra izlenip başka ulaşılamayan kişilere ulaşmak için bırakılmış olabileceklerini bile düşünebilirim. Ama sonradan bunun böyle yapıldığına ilişkin dosyada yani bunları asıl faillere doğrudan sorumlu olanlara ulaşabilmek için yaptıklarına dair bir iz, bir şey... Emare olmak şart. Evet, evet. Kesinlikle. Biz de ilk anda örneğin acaba böyle de bir amaç olabilir mi diye umut ettik. Ama sonradan gördük ki böyle bir şey söz konusu değil. Bir de mesela bu amaca yönelik olsa belirli bir süre makul bir süre diyelim olabilir ama aylarca iddianame tanzimine kadar tümüyle e, gizlilik kararı verilmiş olması bu gizlilik kararının kaldırılmamış olması burada esasen kamuoyunun e, katliam dosyasına soruşturmasına ilişkin ilgisinin köreltilmesi ilgisizliğe mahkum etme ve e, ve o, o duyarlılığı duyarlılığın azaltma. azaltılması çabası olduğunu görüyoruz ve Bizler bakımından yani katliam mağdurlarının aileleri ve onların avukatları bakımından da dosyayı olumlu anlamda delil toplama ve faillere ulaşma bakımından ilerletme soruşturmanın genişletilmesi bakımından bunların da sınırlayıcı bir rol taşıdığını gördük. Çünkü dava açıldığında örneğin 15 tutuklu sanıkla açıldı dava açıldığında iddianame düzenlendiğinde. Yıldız Hanım şeyi hatırlıyor musunuz? Olay 10 Ekim 2015. İddianame yaklaşık ne kadar süre sonra açıldı? Onu anımsıyor musunuz? Veya ilk duruşma 2016'nın Ağustos'unda iddianame tanzim edildi. İlk duruşma Kasım 6'da. Ağustos, evet. Eylül, Ekim Kasım. Evet. evet. Yani olabilir. Normal evet. bu kadarlık. Evet süre olabilir. Ee, bu soruşturma süreci e, Suruç'la kıyaslandığında biraz daha e, e, makul diyeceğim. Ama şöyle makul değil. Yine bu sürede de bu kadar uzun sürede dosyanın e, gerekli titizlikle araştırılmamış olduğunu gördük. E, ve biz bu ihlalleri eksiklikleri ancak dava açıldıktan sonra duruşma başladıktan sonra Müdahil tarafın avukatları olarak dosyaya yönelik son derece titiz bir çalışmayla ki 30'un üzerinde avukat arkadaşımızın günlerce sadece dosya çalışmasıyla yaptığı ortaya koyduğu eksiklikler bir takım ipuçları ve oradan ilerlemelerle yürüttük onu söyleyebilirim. Duruşmaya katılan... Ve bu kadar kısa bir süre içinde ondan öncesi tamamıyla gizli olan bir duruşma konusunda ve bir dosya konusunda duruşmaya kadarlık sürecinde zaten yani bir iki avukatın başarabileceği bir inceleme olamaz. Olamaz. Çünkü 72 klasörlük bir soruşturma dosyasından söz ediyoruz. 72 klasörün ama mesela... Şimdi bu faillerden birisi Türkiye IŞİD'in Türkiye sorumlusu olarak da anılan Yunus Durgun, Yunus Durmaz. Yunus Durmaz'ın evinden elde edilen bir takım dijital materyaller var. Soruşturma dosyasında gördük ki bu dijital materyallerle ilgili gerekli incelemeler yapılmamış. Yani e, dava açıldığında da yapılmamış. Yapılmamıştı ve evet. halen yapılmayı bekliyor bu dijital incelemeler bilirkişi incelemesi yapılmış ama bilirkişi incelemesi şöyle yapılmış. Dijitalleri siz de bilirsiniz. Başka bir şey teknik aktarmayla CD'ye aktarıyor. Ama CD'ye aktardıktan sonra onu fazla sayıda kağıt gerekeceği nedeniyle çıktısını almıyor. Dolayısıyla yani bir dijital materyalden başka bir dijital materyal oluşturmak dışında bilirkişi incelemesi ve dolayısıyla da savcılık soruşturmasının ilerlemesi anlamında gerçek anlamda bir şey yok. O kadar zaman içinde e, bir, şey yapılmamış bir şey yapılmamış. Bu e, dijital materyallerde onlarca örgüt üyesiyle ilgili e, bir kısmı da işte soruç e, failleriyle ilgili bilgiler var. E, belgeler var ama bu bilgi ve belgelerin gereği yapılmamış. O kişilerle ilgili soruşturmaya dahil etme konusunda bir çaba ortaya konmamış. Yani e, Örneğin birçok e, fotoğraf elde edilmiş bu dijital materyallerde ama bu fotoğraflar bu dosyanın sanıklarıyla e, gerekli anlamda tamamı ilişkilendirilmemiş teşhisleri yaptırılmamış bir kısım teşhisler var ama çok sınırlı sayıda. Oysa orada yüzlerce e, fotoğraf var, belge var. Bu belgelerle sanıkların ilişkisinin kurulması anlamında, teşhislerin yapılması anlamında gerekli çalışmaların hiçbiri yapılmamış. Mobese kayıtların incelenmiş bir kısmı ama onlarla ilgili sonrasında sanıklarla sanıkların ifadelerindeki boşluklar, onların nasıl doldurulacağı, yeniden sorgulama gibi çeşitli tekniklere başvurulmamış. Yani savcılık aşamasında dosyanın gerçek anlamıyla ilerletilmesi için bir şey yapılmadığını gördük. Peki bu... Minimum yani evet. isteksiz bir soruşturma ve minimum soruşturma olarak tarif edelim biz bunu. Ee, biz şimdi... Yani bir anlamda <gülüyor> kamuoyunun bu davaya ilişkin e, acısını, ıstırabını hatta öfkesini dindir, dinle, dindirmek için, yumuşatmak için usulen açılmış bir dava mı e, diyebiliriz? Peki bir şey sorayım. Bu tutukluların içinde... Hakikaten bu örgütün e, üyesi olduğu, örgütün yöneticisi olduğu ve bu eylemle doğrudan bağlantısı olan kişiler var mı yoksa bunlar e, yani şüphele işte mesela şu e, kişinin karısı, bunun kardeşi diyerek mi sadece bu nedenlerle mi tutuklu? Bir de sonradan dediniz ki tutuklu sayısı a, a, a arttı, o nasıl oldu? Yani onu. Evet. Tutuklulardan birisi ki ilk e, soruşturmanın ilerlemesinde önemli bir e, şeyi var. E, canlı bombaları e, Gaziantep'ten e, Ankara'ya nakleden... Ve Türkiye'nin e, her yerine sanıyorum. Evet. Öyle olduğunu evet. duymuştum. Evet. Nakleden e, şoför e, taşıyıcı e, kişi ve onun e, kısmi itirafları var diyebiliriz. Kısmi ama yani burada da... E, aslında yeterli sorular sorularak bu kişinin bilgileri daha etraflı bir biçimde tespit edilebilirdi. Burada da sorular minimum düzeyde tutulmuş, cevaplar minimum düzeyde tutulmuş. Peki Örneğin, bunların bu kişinin... so, sorgusu yapıldı değil mi bunun şeyde? Sorgusu yapıldı. Yapıldı. Peki buna bu, bu anlamda biz e, müdahil vekilleri olaraktan soru sorabildik mi? Tabii. Zaten hani e, az önce söylediğim soruşturma konusundaki eksiklikler aynı şekilde yargılama sırasında da kısmen gördüğümüz eksiklikler. Yani mahkeme heyetinin ve savcılığın sorduğu soruların çok sınırlı olduğunu gördük olayı aydınlatma bakımından. Ve esas olarak çapraz sorgu sırasında müdahil avukatların sorduğu sorularla e, dosya biraz daha işte, kısmen tabii. Çünkü e, daha sonra işte sanıkları aralarındaki bir anlaşma olduğunu da gösterir şekilde çoğunlukla sorulara susmak suretiyle. Susma hakkını mı kullandılar? Evet cevap vermiyorum diyor veya başka bir şey söylüyor ama cevap vermemek için elinden geleni yapıyor. Fakat çapraz sorgu konusunda müdahil vekillerinin bizlerin sorduğu sorularla şaşırtarak açmada düşürerek kısmi bilgiler alına orada da yani ama o sorgu da ancak diyebilirim ki müdahil vekillerinin sorgularıyla <gülüyor> anlamlı hale geldi öteki türlü savcılığın ve mahkeme heyetinin sorularının çok sınırlı olduğunu gördük ve olayı yani hani cezayı yargılamasının amacı ddi gel birsini cezalandırmak hı hı. için değil veya birini aklamak için değil maddi gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak evet. için bu da e, soru sormak doğrudan soru sormak veya dediğiniz gibi çapraz bir sorgu sistemiyle bu işe ulaşma konusunda önemli bir e, araç var bir şey daha demin sormuştum ama Dedim ki 15 tane tutuklu sanık var. Sonradan 18 mi oldu? 19 dedim. oldu. 19 oldu. Onlar sonradan nasıl tutuklandılar? Sonradan insanın... çapraz sorgu vesilesiyle çapraz sorguda sorumlulukları, <gülüyor> olayla ilişkileri ve gerekse eşit ilişkileri konusunda müdahil avukatların ortaya koyduğu belgeler, bilgiler ve sorularla bunlar da görüldü ve kuvvetli şüphe bulunduğu örgüt üyesi oldukları ve olayla ilişkili oldukları yönünde kuvvetli şüphe deliller, ortaya konmuş de oldu. Bir de hani kaçma şüphesi olduğu da ortaya konulmuş oldu ki bir kısmı epey bir süre sonra yakalandı. Yakalama ile ancak tutuklama aşamasına gelinmiş oldu. Bu şekilde tutuklanmış oldular. Kaç tane tutuksuz sanık var yıldan? Bu dosyada toplam 36 sanık var. Bunlardan, Bunlardan 15'i önce tutuklu 19 açıldı, sonra 19'u 19 evet, oldu. 19'u tutuklu, 3 fail <gülüyor> daha sonra kendilerini canlı bomba olarak patlattıkları iddia edilen polis operasyonlarıyla yaşamlarını kaybetmiş oldular ve üç önemli sanık ki bunlar işte Yunus Durmaz, Halil İbrahim Durgun. Onların, oralar nerelerde patlamıştı? Bunların hepsi Gaziantep'te oldu. Gaziantep'teki o meşhur evet. bir düğün e, de patlama oldu. Düğün katliamı faili, düğün katliamı organize eden, planlayan kişi Mehmet Kadir Cabeğel, bizim dosyanın 12 Ekim dosyasının faillerinden birisiydi, sanıklarından birisiydi ve bu kişi firari miydi? Evet. Firari bu sanıklı. kişi evet, vaktinde titiz bir soruşturmayla yakalanmadığı için bu kez düğün katliamını planladılar ve bunu gerçekleştirdiler. Ve bir de şunu görüyoruz. Bu Mehmet Kadir Bey, Yunus Turmaz, Halil İbrahim Durgun, Yunus Turmaz Türkiye sorumlusu gibi biraz Eşid'in Halil İbrahim Durgun da biraz ıı, Gaziantep sorumlusu gibi bir durumda. Önemli kilit failler. Yani bu kilit faillerin ıı, ölmeden sağ yakalanması da mümkün değil miydi? Bu soruları kuvvetli bir biçimde soruyoruz. Ki en son duruşmada ıı, Yunus Durmaz, ıı, Halil İbrahim Durgun'un eşi ıı, kendisi de bu, buna dair bir şüphe ifade etmiş oldu. Ve eşinin kendisini patlattığına inanmadığını ifade etti. Kendisi görmemiş. Bunun yani öldürüldüğünü mü İzim şüpheli? Evet. Öldürülmüş de olabilir şeklinde yani bir şüpheden Yani konuşmasın, işte bir şeyler ortaya var. çıkmasın diye böyle bir şey evet, olmuyor. Bizim açımızdan bu yoğun bir şüphe söz konusu. Çünkü bu kişiler aynı zamanda başka dosyalarda, başka zamanlarda bu faillerin tamamı neredeyse daha önce ...polis takibinde olan insanlar... ...bir de böyle bir enteresanlık var... E, ...Alagöz Kardeşler... ...Yunus Durmaz... ...Halil İbrahim Durgun... ...bunlar e, çeşitli şekillerde... ...IŞİD e, dosyalarında... ...takibi yapılan... ...teknik takibi, dinlemesi yapılan sanıklar... ...aynı zamanda... Bunlar ve, ...ve yani... E, bu, ...bu tür... E, ...zaten e, canlı bomba... E, ...şeyleri... ...tehditleri vardı... Ee, ki bu e, Türkiye öncesinde Kobani'de olan işte bu e, Suriye'de değişik yerlerinde olan canlı bomba patlamalarında da e, bu tür e, şeyi kullanıyorlardı. Yani saldırı e, yöntemini kullanıyorlardı. Ve bunların da Türkiye ile ilgili zaten bu tür tehditleri evet. vardı. Bunların da olası kimler olabileceği konusunda sanıyorum. Hem, liste hem, vardı aslında. hem Yani MIT'in dahil olmak üzere, emniyetin hatta e, CIA'nin de öyle sanıyorum ki, istihbaratları var ve bunları Ankara Emniyetine bildirdikleri söyleniyordu evet, canlı bombaların kimliklerini biliniyor ama o zaman dönemin başbakanı hatırlarsanız Davutoğlu'nun da çok çarpıcı bir ifadesi var canlı bombaları biliyoruz ama eyleme geçmeden yakalamamız mümkün değil şeklinde bir açıklaması olmuştu ve bu çok tepki toplamıştı. Elbette canlı bombanın eyleme geçtikten sonra öldürmüş demektir. Böyle bir şey beklenebilir mi? Ben, ben o konuda izin verirseniz bir şey söylüyorum. Davutoğlu'nun bu söylediğinde doğru olan yön var ama doğruluk burada değil. Şöyle bir şey var. Şimdi yani bir insan e, canlı bomba olarak patlama yapmadan onun böyle bir şey yapacağını bilemeyebilirsiniz. Ama Zaten bu eylem yani bu eylem başlı başına sağ kalsaydı ayrı bir suçtu. Fakat bu eylemi yapan insanlar örgütlü insanlar. Ve bu örgüt silahlı örgüt. Suriye'de, Kobani'de çok ciddi cinayetler işlemiş bir örgüt ve bunlar Türkiye'de ise bunların Yakalanması, soruşturulması için illa canlı bomba olup patlamalarını beklemeye gerek yok Elbette, yani. yani. Yoksa yoksa biz de savunuyoruz insanların düşüncelerinden dolayı yargılanamayacağını, gözaltına alınıp tutuklanamayacağını ama bunların yani bu örgütün, silahlı bir örgütün, ciddi eylemler yapmış bir örgütün önemli üyeleri olduğu, hatta militanları olduğu biliniyordu. O bakımdan yani Davutoğlu'nun açıklaması genel olarak doğru gibi görünüyor ama bu olaya özgü olaraktan çok doğru değil. Şimdi doğru şimdi, değil yani. şimdi bu, bu yani Ankara olayı ee, 10 Ekim 2015'te oldu. Ama bundan yani birbirini takip eden olaylar olarak baktığımızda e, 20 Temmuz 2015'te de Suruç'ta bir patlama oldu ve o Suruç'taki patlamada da 23 kişi olay yerinde 34 kişi hayatını kaybetti benim anımsadığım kadarıyla ve bir takım şimdi elimdeki bilgilerle bununla ilgili davayı da konuşacağız ama niye 20 Temmuz'daki olayla ilgili davayı önce konuşmadık soruşla ilgili sonra e, e, konuşacağız yani önce niye Ankara'yı sonraki e, olayı konuştuk çünkü e, sizin de bana e, bu programı yapmadan evvel anlattığınız gibi ...suruç davası ile ilgili... ...faillerin, şüphelilerin... ...ortaya çıkmasında... ...Ankara davası dosyası... ...yardımcı oldu, etkili oldu... ...şimdi bir, bir... ...müzik arası vereceğiz... ...bizim radyo programında böyle bir... ...nefes alma aramız var... ...bu... ...aradan sonra bir Suruç olayını konuşacağız... ...sonra ikisiyle ilgili... ...tekrar konuşacağız... ...evet şimdi... ...Tunuslu şarkıcı... Amal Mahluti'den e, geçen e, programımızda 2015 Nobel Barış Ödülü konserinde e, verdiği konser nedeniyle dinlediğimiz Amal Mahluti'den bugün e, Naci En palestin dinleyeceğiz. <Gülüyor> 94.9 Açık Radyoda Adalet'im bu mu Dünya Programındayız ve Hukuk Güvenliği peşinde koşmaya devam ediyoruz çünkü Hukuk Güvenliği sadece şüpheli ve e, sanık olarak yargılananların adalet arayışı, adalet güvenliği değil e, suçtan zarar görenlerin de haklarının korunarak. Onların uğradığı mağduriyetlerinde giderilmesi ve gerçekten suçlu olanların da cezalandırılarak kamuda e, suçluların cezalandırılacağına ilişkin bir inancın yerleşmesini gerektiriyor. Bu bakımdan son yılların en önemli iki davasıyla ilgili iki avukat arkadaşım davayı takip eden iki avukat arkadaşımla e, bu programdayız. Birisi avukat Yıldız İmrek, birisi de Kader Tonç arkadaşımız. Biraz evvel e, Ankara davasını, oradaki soruşturmanın sürecini yani programımızın zamanının el verdiği ölçüde sanıkları, tutuklu sanıkları, e, işte duruşmaları birazdan tekrar konuşacağız. Şimdi e, Kader Tonç arkadaşımızdan da e, soruştur davasını takip eden. Kader arkadaşımızdan da bu davada soruşturma nasıl oldu? Bu olay neydi ve sonra e, ilk duruşma ne zaman yapıldı? Kaç tane sanık var? Kaç tutuklu var? Bu sanıklarla ilgili açılan dava ne? Oradaki olay sırasındaki görevlilerle ilgili. ...bir soruşturma açılmış. Mesela emniyet ile ilgili orada verilen bir karar var. İlginç bir karar. Onları konuşalım. Ee, nasıl bu olayı bir izleyicilerimize hatırlatabilir miyiz Kadir Bey? E, Kader tabii Hanım. ben de sözlerime... ...yıkılmış bir kente umut taşımak için yola çıkan... ...Sosyalist Gençleri ve... E, ...Ankara Katliam'da hayatını yitiren barış şehitlerini anarak başlayayım. E, şimdi... 19 ve 24 Temmuz 2015 tarihlerinde Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu bir kampanya yürüttü. E, bu kampanya çerçevesinde bu tarihlerde e, Rojava'da, Kobani'de yıkılmış bir kenti yeniden inşası üzerine e, orada e, çocuklar umut olmak amacıyla e, öncesinden, çok öncesinden başladığı bir kampanya yürüttü. E, bu kampanya... Bunlar çoğu üniversite öğrencisi, gp çoğu... genç, pırıl pırıl çocuklardı. Aynen, çoğu üniversite öğrencisi, genç çocuklar ee, tabii bunlara işçiler de katıldı, anneler de katıldı, Nazegül annemiz vardı, ee, Ferden annemiz katıldı. Ee, bu gençlerin çalışmaları birkaç ay öncesinden başladı. Çoğu e, oyuncak toplamak için kısmi zamanda çalışanlar oldu, harçlığını biriktirenler oldu. Ve bu e, kampanya bütün basının önünde, bütün e, süreç, her, bütün kamuoyunun önünde oldu ve büyük, büyük bir kamuoyu yankısı olmuştu. Yaklaşık e, 20 kentten e, Türkiye'nin birçok yerinden farklı yerlerinden 20 kentten insan e, bu tarihlerde birleşip e, 19 ve 24 Temmuz tarihleri arasında bu evet. e, oraya gidecekler ve bu şeyleri destekleri çalışmalara katkıda bulunacaklardı. Evet, yani de, e, sosyal gençlik dernekleri daha öncesinde e, çeşitli etkinlikler yapıyordu. Soma'da evet. olmuştu. E, onun ondan önce yine e, HES projelerine karşı Karadeniz'de olmuştu. Bu sene e, öğrenciler ve sosyalist gençler Kobani'de olmak istedi. Oradaki yıkılmış kenti umut taşımak istedi. Bu sene böyle bir kampanya Yani yıkımları yürüdü. yeniden böyle... yapmak, acıları onarmak için evet. genç e, vücutlarıyla, e, kalpleriyle, yürekleriyle buraya gittiler ve e, 20 Temmuz 2015'te saat 12 civarında bir basın açıklaması yaparken mi oldu? Evet Orada basın bu, açıklaması basın yaparken, yaparken bir mi? canlı bomba patladı hı hı. ve burada işte e, Evet, getirildim. evet ve birçok da tabii ki yaralı, yaralı vardı. Tabi. Soruşturma ne kadar süre sürdü? Dava ne zaman açıldı? Ee, soruşturma yaklaşık 18 ay sürdü. 18 ay sonra bir tane iddianame hazırlanmış oldu. İlk duruşması da e, 21 ay, yani suç Katliam'dan 21 ay sonra ilk duruşması e, görüldü. E, bu sırada soruşturma davası üç tane savcı değiştirdi e, ve üç yani savcı Soruşturma önce... aşamasında mı değişti? Bu yoksa soruşturma duruşma başladıktan sonra. değişti. Soruşturma evet. aşamasından beri. Aslında soruşturma e, ilk etapta e, suruç savcısı tarafından yürütülecekti. Ancak yetkisizlik karar dahi verilmeden ilk etapta e, Şanlıurfa savcılığı yürütmeye başladı. İl, Tabii, il, savcı. yani, il savcılığı. HSK üç tane savcı atadı. İlk etapta şöyle gözükebilir. Üç tane savcı atıyor ve katliamla doğru yetiştiren bir soruşturma yapılmış gibi. Için. Ama o yetkisizlik verilmemesi, diğer savcıların süreci alması ve o arada bir boşluk yarattı. Yani olay yeri incelemesindeki katılan savcılar olmadı. Sonra devamında bu şey yani savcılığın gerekli özeniyle yürümemiş oldu. Sonra Şanlıurfa İl Savcılığı arasındaki koydu, yani e, soruşturma dosyasını aldığı andan itibaren ilk yaptığı şey yayın yasağı koymak. Aynı zamanda gizlilik kararı e, koymak oldu dosya Yıldız Hanım da az önce değerlendirdi. Gizlilik kararı belki e, soruşturmanın doğru yürümesi bakımından bazı e, avantajlar olabilir yani. diye konuşmuştuk. E, Ama yalnız, suçtan zarar görenlerin yani mağdurların, maktüllerin, yaralıların davanın aydınlatılması Hı -hı. açısındaki yardımlarına da kapalı oldu. Dolmuş, evet. Yani aslında birçok yani bir ay sonra bir talebimiz oldu. Ankara katliamdan bir gün önce bir talebimiz oldu. O çok önemli bir talepti ve şöyle söyledik. Yani bu örgütün yapı bakımından bir aileyle birlikte katılma ve aileleri, eşleri, dostları açıklansın, bunlar araştırılsın, bu insanlar hakkında terörün tüketi kayıp e, şeklinde ailelerinin başvuruları var. E, emniyetin listesinde var. MİT raporlarında var. Ve en yakınındaki insan en azından ulaşılabilirdi. E, yani biz bu bakımdan bir araştırma talep etmiştik. Savcılık ilgilendiğini, e, bu bakımdan araştırmalar yaptığını söyledi. Nitekim şey Abdurrahman Alagöz'ün e, abisi e, bir gün sonra bizim görüşmemizden bir gün sonra Ankara gibi bir e, katliamın canlı bombacısı olarak orada saldırıda bulundu. Evet. Yani eğer oradaki soruşturma soruşturucu soruşturması titizlikle yürütülseydi ve dikkatle yürütülseydi, yani canlı bomba olarak Sayın Davutoğlu'nun söylediği gibi patlama sırasında değil de patlamadan evvel silahlı bir örgütün üyesi ve olası bu tür Olayları gerçekleştirebilecek Hı. şüpheliler olaraktan en azından gözaltına alınıp tutuklanmasa bile izlenebilseydi ve e, takip edilebilseydi belki de Ankara katliamı olmayacaktı. Kesinlikle. Yani görünen o ki orada bir e, ihmal var ve e, e, özensizlik var, kasıt var mı yok mu bilmiyoruz. Evet. Ama bu ihmalden dolayı kim yargılandı? Suruç Asli Kader. Ceza Mahkemesinde dönemi Suruç İlçe Emniyet Müdürü yargılanmış oldu. O da şöyle görevi, e, ihmal. görevi ihmal, kötüye kullanmamı ihmal, mi? ihmal ve kötüye kullanmadan yargılanmış hı hı. oldu. Görevi ihmalden kendisi ceza hı hı. almış oldu. E, şu, hakkında yapılan müfettiş raporunda yani müfettiş raporu hem Suruç Kaymakama hem de İl Emniyet Müdürü hakkında soruşturma izni verilmesini talep etmişti. Ancak e, Şanlıurfa Valiliği yalnızca Suruç e, Emniyet Dönemi Suruç Emniyet Müdürü hakkında soruşturma izni verdi ve görevi ihmalden dolayı, dolayı bir e, kamu davası açılmış oldu. Kamu davası şöyle etkiliydi ya da şöyle önemliydi, e, doğrudan e, o, gün içeri, o gün için e, yapılan mit, e, şey, e, istihbarat toplantısında ee, o gün oradaki insanlara karşı canlı bomba ve benzeri saldırıların gerçekleşebileceği ve bu doğrultuda bütün önlemlerin e, emniyet birimlerince alınması gerektiğinin altı çizilmiş ve bu o toplantıda karar altına Toplantı alınmıştı. Karar altı alınmış. evet, bir ay öncesinde e, Suruc'un ve Şanlıurfa'nın e, bulunduğu konum gereği e, Şanlıurfa e, Suç Ceza Hakimliği'nden bir aylık e, adli ve önleme arama izni alınmış. Ee, ve e, bu e, kapsamda e, önleme araması yalnızca e, Suruç'a gelen, Amara Kültür Merkezi'ne gelen SGDF'li gençlere yönelik yapılmıştı. Bizim e, dediğimiz gibi SGDF'li gençler oraya gel gelirken defalarca arandı. Çantaları arandı, oyuncakları arandı, arabaları arandı. Ama e, Şeyh Abdurrahman Alagöz hiçbir aramaya takılmadan e, ve üstelik bir ay boyunca orada bir arama yapılacağının arama yapılması için izin varken böyle canlı bomba gibi saldırılar yapılacağına dair özellikle istihbarat raporları varken şey Abdurrahman Alagöz hiçbir sorun sıkıntı yaşamaksızın gelip o bombayı patlatabilmiş oldu. Şimdi bakın bunu böyle söylediğiniz için özellikle hı hı. yani bir, bir hafızamızı tazelemek istiyorum. Mesela Hrant davasında Trabzon Emniyet görevlileri istihbarat dairesi olmak üzere ee, İstanbul Emniyet Müdürlüğü istihbarat dairesi görevlileri ve İstanbul Emniyet Müdürü dahil olmak üzere ve Ankara Emniyet Müdürlüğü genel istihbarat daire genel başkanları Önce işte bu e, 4483 dediğimiz 4483 sayılı Hı -hı. yasa çerçevesinde e, görevi ihmal, görevi kötüye kullanmak gibi soruşturmalardan bunların hepsi önünü kapatıldı. Daha sonra biz hep şunu söyledik. Dedik ki buradaki ihmaller e, 5237 sayılı yani 2004'te yürürlüğe giren yeni Türk ceza kanunundaki 83. maddede. Yani ihmalin e, kanundan, yönetmelikten ve tüzüklerden kaynaklanan görevin yerine getirilmemesi nedeniyle ihmalin bir ölüme sebep olması halinde bunun aktif yani e, bir ihmali eylem değil ama kasti bir aktif eylem olarak nitelenebileceği haller düzenlenmiştir. Bundan yargılanmaları lazımdır dedik ve şimdi yani eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanları, İstihbarat Daire Bölüm Müdürleri, Trabzon İstihbarat Daire, İstanbul İstihbarat Daire bundan yargılanıyor. Hatta örgüt üyeliğinden yargılanıyor. Şimdi bu insanın böyle bir tespit yapıldıktan sonra bu e, saldırıyı önleyecek tedbirleri almamış olması gerçekten e, ve sonuçta 7500 lira para, para cezasası cezalandırılmış olması anlaşılabilir bir şey 12 değil. Bölünüş, evet evet yani zor olabilir bir şey evet. değil. Şimdi ilk, ilk davada kaç sanıklı bir davaydı? E, toplamda üç sanıklı bir dava... ...Deniz Çelebi ve İlhami Bali... E, ...bunlar e, kayıp ve... Suriye'de olduğu değerlendirilen... ...aslında iki tanesi firarlı... ...bir tane de Ankara katliamından tutuklu... ...Yakup Şahin isimli üç sanıklı bir dava... ...şu an Suruç katliamı ana davası... E, ...Yakup Şahin... E, şöyle, duruşmaya şu, getirildi mi Yakup Şahin? Duruşmaya getirilmedi... E, ...şunu söyleyeyim... E, ...ilgili katliam davasını yürüten mahkeme... ...bir katliam soruşturması yürütüyor... ...ciddiyetiyle bir soruşturma yürütmedi... Ankara katliamı davasının duruşma günüyle aynı güne duruşma günü verdi bizim talebimiz bu duruşma günü değiştirmekti çünkü ortak sanır var birinde huzura getirilmek üzere Ankara katliamında böyle karar alınmış Suruç katliamında Segbis'le bağlanılmasını tensip altına almıştı. E bunu değiştirmek istedik. Sonuçta e, sanıksız kadar, bir yargılama yapacağız. Bu kadar da olmaz. Ciddi bir ki, davada tabii. ve ceza yargılamasında doğrudanlık, yüz yüzelik evet. e, esası olmasına rağmen böyle bir ciddi soruşturmada segbisle ifadesinin alınması... O dahi e, mümkün değil. Çünkü Ankara ile aynı güne duruşma günü vermiş oldu. Ve e, bunu talep etmenize rağmen tabii. değiştirmediler. Evet. Peki bu davada kaç tane müdahil var hatırlıyor musunuz? Yani şöyle Tensip altına alınan yüzden fazla müdahil var Ama bunun dışında yaralı olup da Yani henüz Müdahale talebinde bulunmayan kişilerde, kişilerde var. var Evet ilk calisesi Görülmüş oldu 14 Temmuz ertelendi ikinci duruşma ee, kısım kısım e, müvekkillerimiz ya da diğer müdahale talebinde bulunacak kişilerde bu sonraki celsel talepte Tek tutuklu kişi var şu anda. Evet. Diğer iki kişi Ferrari. Bu tek tutuklu kişinin ifadesi o gün alınamadı herhalde. Yok o gün alınamadı. Sağ, e, yani önümüzdeki e, celsi içinde yine e, segbist sistemi ile e, bağlanılmasına karar vermiş oldu yine mi segbi, yine sistemiyle? segbi sistemiyle üstelik Herhalde. bunu yine yüz yüz ellik dayandırarak segbi sistemiyle bağlanacağını karar altına alarak mahkeme kendisiyle de çelişti evet. ee, yani bu, bu, bu doğru bir şey değil yani yok. segbis her e, davada her olayda bu kadar kolay e, kullanılması gereken kullanılması evet. uygun olan bir yöntem değil hakikaten bu davada biraz evvel söylediğimiz gibi maddi gerçeğin ortaya çıkması açısından da Hatta sanığın hakları açısından Tabii. da sanık hakları açısından da doğru bir yöntem Makeneli. değil. Yüz yüze olması lazım. Hakimin soru sorduğunda gözünü, kaşını, işaretini, duruşunu izlemesi lazım. Çünkü hüküm kuracak hakim yani işte bildiğimiz 62. maddeyi uygulayacak mı uygulamayacak mı bunları hissetmesi lazım. Bu bakımdan böyle bir davada segbis uygulamasının son derece yanlış olduğunu evet. düşünüyorum ben. 14 Temmuz'a kaldı dediniz. 14 Temmuz'a. Diğer kaldı. bu firari sanıkların yakalanması konusunda e, e, yani şu etkin bir soruşturma dediğim gibi yürütülmedi. Firari sanıkların isimleri geldiğinde bile haklarında yakalama kararı çıkarılması 7 ay sonrasını buldu. Yani 7 ay boyunca savcılık yakalama kararı çıkarmaksızın bu şüpheliler dosyada e, söz yani soruşturma bu, yürütmüş bu, oldu. Bununla ilgili acaba etkin soruşturma yürütülmedi diye Hı. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru Yaptık. peki hmm. buradan bir sonuç çıktı mı henüz olmadı yani dosyada iddianame hazırlandı A açıkçası gizliliğe dair ee, yani suçtan zarar görenlerin avukatları olarak e soruşturmaya dahil olamıyoruz diye yaptığımız anayasa mahkemesi başvurusu bile hala sonuçlanmamıştı. Bu soruşturmada aynı zamanda bir ek takipsizlik kararı var. Yani doğrudan işi saflarında savaştığını söyleyen, Ankara katliamı sanıklarından olan kişiler bakımından dosyayla ilgisi bulunmadı. Bu çerçevede de yani aslında... Bu takipsizlik kararını gerektiren bir şey değil. Bu tefrik edilerek başka bir soruşturmada evet. yürütülmesi gereken bir şey bu. Yani şöyle bir sanık var... Ömer, Abdullah Ömer Arslan diye bir sanık var. Kendisi e, orada motosiklet kullanıyor ve aynı gün yani hakkında e, sanık demiyorum şüpheli e, hakkında sizi karar verilmişti. Motosikletli e, ve e, halifeti de imamlık yapıyor ve bir daha e, o günden sonra imamlık yaptığı köye gitmiyor. E, Suruç'ta Amara Kültür Merkezi'nde kişiler bunu şüpheli buluyor. Şüpheli bulduktan sonra e, çantasında bakılıyor, çantasında El Nusra bayrağı bulunuyor böyle bir kişi e, ve sonra daha sonra e, Yakup Şahin'in ifadelerinde yer alıyor e, e, Gaziantep'te hayatını kaybeden kendini patlatan IŞİD üyelerinden biri surucu biz yaptık oraya bir tane motosikletli kişiyle gönderdik dedikten sonra e, Abdullah Ömer Arslan'ın bu kişi olabileceği düşünülüyor ama savcılık bu kişinin e, ifadesini alıyor sonra başka hiçbir işlem yapmaksızın Suruç'la ilgisi olmadığına dair bir takipsizlik kararı veriyor. Bu kişiyle evet. ilgili. Peki bu kişi sonradan Ankara davasından soruşturmasından Şu sonra. Şu an bu kişi yok. İmam, ya, i̇mamlık yaptığı bir e, köy var. Halifet'i de. Ancak bu kişi o günden beri kayıp şahıs. Yani hakkında e, bu kadar e, motosikletli olduğu bir, birçoğu tanrı şöyle ifadesi var. Suruç katliamda yaralı hayatını kaybeden yaralıların bir motosiklet sesinden sonra patlamanın gerçekleştiği motosiklet sesinin geldiği ve aynı zamanda Yakup Şahin'in de bunu destekleyen ifadesi, itirafları söz konusu ama buna rağmen oraya gelen motosikletlinin kim olduğu, olmadığı çantasındaki şeyler ve emniyetin ifade almadan önce sakalına tıraş etmesi, üstünü değiştirmesi yani bir nevi Teşhis koruyarak sırasında evet. e, görenlerin, görgü tanıklarının ilk bakışta Tanımamalarını, Tanımamaları. e, teşhis etmelerini engelleyici tedbirler alındığı söyleniyor. Halbuki Hı. polis o zaman anında ve süratli bir şekilde müdahil etseydi belki bu şüpheleri yakalayarak olayın aydınlanması sağlanabilecekti. Ama yani e, bu böyle bir saldırının olabileceği konusunda ciddi istihbaratlar yapılmış olmasına rağmen... Ee, emniyetin yani kendi toplantısında bu konu saplanmış olmasına rağmen gerekli önlemlerin alınmaması ve bu konuda sorumlu olan emniyet müdürünün hakikaten 7500 lira yani Komik. bu kadar 33 kişinin ölümü onlarca kişinin yaralanması bu kadar ailenin acının e, acıya bulunması e, ve Türkiye'nin gerçekten bir e, o tarihlerde yaşadığı e, toplumsal süreç açısından çok tehlikeli bir e, döneme girmesine neden olan bir olayda e, yapılan soruşturma da Emniyet Müdürü 7500 lira hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Şimdi e, bir, tekrar ben bir Ankara davasına Yıldız Hanım'a döneyim. Kaç duruşma oldu Yıldız Hanım bu şeyle ilgili? 6 Kasım'dan bu yana 3 blok duruşma oldu. Bloktan kastım şu. 6 Kasım'dan 11 Kasım'a kadar 5 gün. Evet. Daha sonra Şubat'ta yine 5 günlük bir blok duruşma oldu. En son Nisan'da 3 günlük bir duruşma, blok duruşma gerçekleşti. Sorgular tamamlandı mı? Sorgular tamamlandı. tamamlandı. Evet. Peki, e... Tanıklar var mı? Dinlenen tanıklar var mı? Ne zaman tanık? Dinlenen? Evet. E, müdahiller, yaralıların e, bir kısmı dinlendi. Büyük kısmı dinlendi. Ayrıca Müdahil tanıklı. sayısını konuşmuş muyduk? E, konuşmamış olabiliriz. Hatırlatalım. Evet. 101 e, ölü dışında, e, yaşamını kaybeden insan dışında onların yakınları var. Yaralılar Ayrıca var. 493 iddianameye giren yani resmen e, katliam günü. Ankara hastanelerine başvurmak suretiyle hastane kaydı bulunan 493 yaralı var. Ancak 493 yaralının dışında da yani o gün değil ertesi gün örneğin hastaneye başvurmuş olan o gün başka yaralılara ve yaşamını tedavisini önlememek için. Evet onu önlememek için ve onlara yardımla hani kendini düşünmeden onlara yardımla zamanını geçiren insanlar ve daha sonra psikolojik travma sebebiyle yaralananlar bakımından bu sayı çok daha fazla aslında. Aslında bu tabii ki çok büyük bir travma, Türkiye'nin tarihinin en büyük kitle katliamı. Sadece katliğaman. yara sadece yaralı yakınları ve olaya tanık olanlar açısından değil, değil. tüm Türkiye aslında. ve belki de bütün coğrafya açısından çok ciddi çok bir Çok ciddi bir psikolojik travma eşik halinde. Ve hepimiz aslında oradan yaralıyız, öfkeliyiz de aynı zamanda ve bir an önce tabii ki katliam soruşturmasının tüm kamu görevlileri sorumluları da dahil olmak üzere yargılanmasını talep ediyoruz. Sizin az önce ranting dosyasından örnek verdiğiniz gibi hakikaten biz de Ankara soruşturmasında ilk günlerden itibaren şu yönde taleplerde bulunduk ve birçok defa farklı avukatlar olarak yani müdahil vekilleri olarak talepte bulunduk. Bu katliamda sorumluluğu olan yani hem istihbarat paylaşımı anlamında eksikleri olanlar hem de güvenlik hem tedbirleri de olarak o gün açısından evet mitinge yönelik koruyucu önlemleri yerine getirmeyen ki bilinçli ihmal var burada. Ee, işte o benim dediğim 83. 83. Madde. 83. maddeye ilişkin olası kastın da değerlendirilebileceği bilinçli ihmalle e, kamu görevlilerinin sorumlulukları var. Ve bu sorumlulukları olan kamu görevlileri için ayrı soruşturma değil, 4483 engeline takılmadan savcılığın doğrudan kendisinin soruşturma yürütmesi ve e, bu maddeler uyarınca soruşturma yürütmesini talep ettik. Ve Birçok açıdan sorumluluğu olan kamu görevlilerinin, polisin bu soruşturmayı yürütmesinin de doğru olmadığını belirttik. Yani olaydan uzaktaki e, soru, e, evet. yani polisin ve savcıların bunu yapması lazım. Evet. Çünkü o, o mahallin, savcılarının ve polisinin e, bu konuda tarafsız olamayabileceği. Tarafsız olamayabileceği, evet. ki Minnesota protokolü de bunu gerektiriyor. Evet. Yani olayda dahli olabilecek, sorumluluğu olabilecek bütün taraflardan, kamu görevlilerinden bağımsız soruşturmacılar tarafından yürütülmesi gerekir. Ve de ve de bu olayla ilgili Ankara'da da önlem almayan e, gerek Emniyet İstihbarat Dairesi gerek Ankara Emniyetinden sorumluların biraz evvel e, kader arkadaşımın meslektaşımın söylediği gibi ayrı bir asya ceza davasında görev ihmalden dava açılarak değil. değil. Bu davanın Doğrudan, içinde yargılanmaları evet. lazım. Çünkü HRANT Türkiye kararında diyor ki Ankara'daki İstanbul Ankara, Ankara'daki evet. İstanbul'daki işte Ankara'daki bütün görevliler tetikçi dediğimiz işte o gün Samas, Yasin Hayal ve şey Erhan Tuncel ve diğerleriyle birlikte aynı davada yargılanmaları lazım. için maddi gerçek ortaya çıksın evet. diye. Kesinlikle böyle ve biz de AYM'in bu kararına özellikle atıfta bulunduk. Çünkü bu konuda emsal bir yargı kararı var zaten. Yol gösterici bir karardır. Evet. Bu çok önemlidir. Ve dolayısıyla artık bu soruşturmada bu kararı da dikkate alarak doğrudan savcılığın kendisinin re'sen soruşturması 4483 engeline de takılmadan ve bizzat bu dosyada ayrı tefrik ederek Memur Suçları Bürosu tarafından değil, katliam soruşturmasını yürüten savcılık tarafından doğrudan yürütülmesi gerektiğini talep ettik. Bu gerçekleşmedi maalesef ki. Ve son olarak e, savcılığa yapılan e, savcılığın yürüttüğü soruşturmada e, yine 4483'e göre soruşturma yapıldı ve Ankara Valiliği, Ankara Valiliği sorumlulardan biridir düşünebiliyor musunuz? Ankara evet. Valiliği Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlileri... Suruç Kaymakamlığı ve Emniyet Müdürlüğü gibi, ve Suruç Emniyet İstihbarat Dairesi gibi, gibi, evet, evet. görevlilerini... E, o e, dolayısıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkında müfettiş raporuna rağmen... Müfettişin aynı şekilde sorumlu olacakları konusunda e, teşhisi bulunmasına rağmen... Ankara Valiliği bu kişiler hakkında soruşturma e, izni vermedi. Evet. Bu soruşturma izni vermemeye yönelik yapılan itirazlar da yerini bulmadı. Bu itirazlar da reddedildi. Ve sonuç olarak şimdi kamu görevlilerinin yargılanmasıyla ilgili başvurular anayasa mahkemesine taşınmak zorunda kaldı. Şu anda anayasa mahkemesinde bu konuda bir inceleme yürüyor. Yani hem soruşturma hem de Ankara katliam davasında bu tetikçi veya kendini patlatan veya onlara yardım edenlerin yargıların, yargılandıkları davanın dışında e, Hrant davasında olduğu gibi Hrant Türkiye davasında olduğu gibi etkin soruşturma yapılmamaktan dolayı da bir soruşturma açılması ile ilgili olayı takip etmemiz evet. yani e, hukuk güvenliği açısından Kişi güvenliği evet. açısından önemli. Fakat ee, yargılama sırasında izninizle bir şey ekleyeyim. Önemli bir gelişme oldu. Biz soru, e, katliam günü e, yaralıların üzerine gaz sıkan, e, su e, atan ve e, yaralıları e, hastaneye taşımayan, imtina eden, tam tersine e, yaralılara e, tıbbi yardım sunanları da engelleyen e, polislerle ilgili Gerek yaralıların beyanları ve gerekse fotoğraflar, tespit ettiğimiz fotoğrafları e, mahkemede dile getirdik ve buradan mahkeme bu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılması için savcılığa suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Bu da bu da bu çok önemli bu da, bu bir gelişme oldu. Evet. Burada da gene dikkat ederseniz katılan müdahil vekillerinin müdahil tarafın çabalarıyla evet. ortaya çıkan yeni bir eşik oldu. Fakat e, henüz tamamlanmış değil. Ama bu, bu çok önemli bir Bu da bir şey. önemli bir gelişme oldu ve biz diğer kamu görevlilerinin de yargılanması açısından çabalarımızı sürdürüyoruz. Evet, şimdi aslında biz bir müzik arası daha verecektik ama sanıyorum kalmadı değil mi? Kalmadı. E, bu iki önemli davayı Türkiye tarihinin son dönemdeki iki önemli olayla ilgili... Davayı daha sonraki süreçlerde de e, hukuk güvenliği açısından, adalet arayışımız açısından arkadaşlarımızla konuşacağız. E, konuklarımıza e, geldikleri ve zaman ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Hukuk güvenliği olan günlerde tekrar görüşmek üzere. Bütün Açık Radyo dinleyicilerine, izleyicilerine teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.